Hocam, dinler arası diyalogda kalmıştık. Böyle bir şey olabilir mi, mümkün mü? Hristiyanlar, Yahudiler cennete girebilirler mi konusunda? Çok önemli bir yerdeydiniz. Oradan devam edin lütfen. Evet, bismillah. Oradan devam edelim. Cenab-ı Hak, peygamberlerden bir kısmına iman eden, bir kısmını inkar edenler hakkında şu ayeti kerimeyi, buyuruyor demiştik ve o ayet-i kerimeyi okurken kalmıştık. Evet. Buyuruyor ki e, Estağfirullah, Ula'ike <gülüyor> humul kafiruna hakka Bunlar gerçek manada kafirlerdir. Ve a'tedne lil kafirine azaben muhine Biz kafirler içinde alçaltıcı bir azabı hazırlamışızdır. Şimdi düşünelim ki sevgili peygamberimiz, bir peygamber mi? Evet, bir peygamber. Evet. Peygamberimize hangi kitap indirilmiştir? Kur'an-ı Kerim. Peki, Cenab-ı Hak peygamberimizi Hz. İsa'dan 600 yıl sonra neden peygamber olarak göndermiştir? Peygamberimizin peygamberliğine ihtiyaç yok idiyse neden onu peygamber olarak göndermiştir? Ve Kur'an'a imana ihtiyaç yoksa acaba neden Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir? Acaba sadece Mekke toplumuna veya Medine'deki bir kısım insanlara peygamber olsun, onları düzeltsin diye mi göndermiştir? Hayır. Nereden anlıyoruz bunun böyle olmadığını? Yine Kur'an-ı Kerim bize ışık tutuyor. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِنَّاسِ Biz seni bütün insanlara peygamber olarak gönderdik. بَش۪يرًا وَنَذ۪يرًا Müjdeleyici ve uyarıcı olarak biz seni bütün insanlara peygamber olarak gönderdik. Evet. Dolayısıyla peygamberimiz bütün insanların peygamberidir. Sadece kendi zamanında yaşayan insanların değil, kıyamete kadar bütün insanların peygamberidir. Dolayısıyla bir insan peygamberimizin zamanında veya daha sonrasında bir insan yani günümüzde peygamberimize iman etmediği zaman veya Kur'an-ı Kerim'e iman etmediği zaman Allah'ın bir peygamberini inkar etmiş olur. Allah'ın kitabını, kelamını inkar etmiş olur. Allah'ın kelamını inkar edenden, Allah'ın peygamberini inkar edenden daha kafir kim olabilir? Evet. Evet, onlara biz ehri kitap diyoruz. Ayrı bir statüleri var ama ayrı statülerinin olması bunlar peygamberimize iman etmekle mükellef değildir anlamına gelmez. Kur'an-ı Kerim'e iman etmekle mükellef değildir anlamına gelmez. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin Allah'ın resulü olduğu açıkça beyan edilmiştir. Biz Fetih Suresi'ni okuyoruz ve orada Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın resulüdür. Bu da Kur'an-ı Kerim'in bir ayetidir. Orada Kur'an-ı Kerim'in ayetinde Muhammed Allah'ın resulüdür diye açıkça belirtilmiş ise bütün insanların da Peygamber Efendimiz'in Allah'ın resulü olduğuna iman etmeleri gerekir. Şimdi bir kasım insanlar sizin de işaret buyurduğunuz gibi e, bunun gerekli olmadığını söylüyorlar. Bakın ben size e, son derece dramatik bir olayı nakletmek istiyorum. Buyur. E, bu olay e, ben e, hocalarımızdan birisi nakletti. Ben e, hangi fakülte olduğunu falan da söylemeyeceğim. Nasıl bir fakülte olduğunu da söylemeyeceğim. E, fakültelerin birisinde bir hoca sürekli olarak diyor ki, efendim üç dinde haktır. Üç dinden birine inananlar hidayet üzeredirler. Bunlar cennete girerler. Bir ilahiyat fakültesi mi hocam. Peki, söylediniz. ilahiyat fakültesi. Ama hangi ilahiyat olduğunu söylemeyeceğim. Peki. Ve o ilahiyat fakültesinde okuyan kızlardan birisi Hristiyan olmuş. Hristiyanlığı seçmiş ve haçla beraber bir gün okula gelmiş. Arkadaşları demişler ki bu ne hal hani? falan demişler hala haç takmışsın. Demiş ki ben Hristiyan oldum. <gülüyor> Olamaz yani şaka yapıyorsun bizimle. Hayır demiş ben Hristiyan oldum. Ya nasıl sen Hristiyan olursun? E burası bir ilahiyat fakültesidir. E demiş hocalar şu hocamız bize ne diyor sürekli? Üç dinden birine mensup olursanız cennete girersiniz. Demiş ki Müslümanlıkta zorluk var. Sabah namazına kalk, soğukta abdest al, efendim beş vakit namaz kıl, zekat ver, efendim oruç tut, yazın sıcak günlerinde uzun günlerinde oruç tut. Bunlarla ben niye uğraşacağım demiş. Ben Hristiyan olurum, Tanrı'yı severim, Hristiyan olurum, cennete nasıl olsa gideceğim demiş. Neden bunlarla uğraşacağım demiş. Tabi hemen hocaya aktarmışlar bunu. Ee, hoca demiş kızım sen gerçekten Hristiyan mı oldun? Evet Hristiyan oldu. E niye Hristiyan oldu? E siz dediniz ki üç dine inanan bir kimse cennete gidebilir. Ben de Hristiyanlığı seçtim. Bundan daha doğal ne var benim hakkım tercih hakkım deyince tabi hoca orada uyanmış ve söylediklerine pişman olmuş. Tevbe etmiş ve bir daha ben böyle bir şey söylemeyeceğim demiş. Şimdi biz kalkıp insanlara şu üç dinden birine iman edin cennete girersiniz diyebilir miyiz? Çok büyük bir vebal. Çok büyük bir vebaldir. Sonra doğru da değildir. Bu Allah'a iftiradır. Allah'ın dinine iftiradır. Bu tamamen peygamberimize iftiradır. Bakın seyircimiz ne güzel ayet okuyor. İnne dîne indallâhil İslam. Allah katında yegane, geçerli din İslam'dır. Bir kısım hocalarımız diyor ki efendim Hazreti Adem de İslam'dı. Hazreti Nuh da İslam'dı. Hazreti İsa da İslam'dı. Ama bu ayetin devamını okumuyorlar. Bu ayetteki İslam'dan maksat Peygamberimize gönderilen dindir. O dinin adı İslam'dır. Çünkü ayet-i kerimenin devamında ne buyuruyor? ve الَّذ۪ينَ اُوتُ kitabe اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ Efendim, ihtilaf eden, Hz. Muhammed'e inanıp inanmama konusunda ayrılığa düşen kimseler, Kendilerine Hazreti Muhammed'in peygamberliği, ilim, bilgi, Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna dair bilgi geldikten sonra ihtilafa düştüler ve o peygambere iman etmediler diyor. Ve onları kınıyor. Allah katında geçerli olan dinin de demin de ifade ettiğim gibi Hazreti Peygamber Efendimiz'e tebliğ edilen İslam olduğunu ifade ediyor. Zaten en son gelen ayette Peygamber Efendimiz'e en son gelen ayetlerden birisinde ki bu veda haccı esnasında gelmiştir. El yevme ekmeltü lekum Kum Bugün size dininizi tamamladım. Ve radütü lekumul islame dine ve din olarak size İslam'ı ben seçtim. İslam dinine razı oldum sizin dininiz olmasına diye. Burada İslam'a vurgu yapıyor ve İslam peygamberimizin Evet diğer peygamberlerde elbette ki Müslüman onların dinde İslam ama İslam bizim peygamberimize verilen dinin özel ismidir. Dolayısıyla oradaki inne dinine il İslam Allah katında geçerli yegane din İslam'dır demek. Ondan önceki dinler hükümsüzdür. Onların bir geçerliliği yoktur. Demektir ve Hristiyan ve Yahudiler de zaten önceden bir peygamber gelse biz ona iman edeceğiz diyorlar. Özellikle işte Yahudiler o peygamber kendilerinden gelmeyince inkar ediyorlar. Evet. Efendim Hristiyanlar bir peygamber gelirse biz ona iman edeceğiz diyorlar. Ve sonra peygamberimiz gelince onların beklediği peygamber olmayınca inkar ediyorlar. Bakın bir defa e, Hristiyanlara Hazreti İsa Aleyhisselam ne diyor? E, Saf suresinde, Saf 2 su, F ile evet. Saf suresinde Bismillah. Ve in kalın, in sebnu Maryema, Maryema oğlu İsa dedi ki, ya beni İsrail, ey İsrailoğulları, kendi kamine diyor, inni Rasulullah ilekun, ben Allah'ın size gönderilmiş peygamberiyim. Ve musattika lima beyne yedeye minet Tawrati, benden önceki tevratı da ben tasdik ediyorum. Ve mübestşiram bir Rasulün, yetti min بعد اسمه أحمد Benden sonra ismi Ahmet olan bir peygamberi de size müjdeliyorum diyor. Kim bunu söylüyor? Hz. İsa Aleyhisselam söylüyor. Nerede geçiyor bu? Kur'an-ı Azimüşşan'da geçiyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da geçen bir ayette Hz. İsa, benden sonra bir peygamber gelecek, onu ben size müjdeliyorum diyorsa, Hristiyanların bu peygambere, peygamberimizin zamandan önce Hristiyan olanların veya onun zamanında Hristiyan olanların Peygamberimize iman etmelerinin gerektiği sadece bu ayeti kerimeden bile anlaşılabilir. Evet. Dolayısıyla insanlar eğer şunu derlerse hala efendim üç dinde haktır derlerse, üç dine inanan da cennete gider derlerse bunun vebalini yüklenirler. Sizin de işaret buyurduğunuz gibi ve insanların hidayete ermesine engel oldukları için Cenabı Hakk'ın huzurunda bunun hesabını çok ağır bir şekilde öderler.